Başbakanlık Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından insanlar ev sahibi oluyor. TOKİ sistemiyle ev sahibi olma hususunda <gülüyor> e, dini görüş nedir acaba? TOKİ Toplu Konut İdaresi'nden ev almak caizdir. Hı hı. Her ne kadar bir kısım hocalarımız akitte belirsizlik Den bahsetmişlerse de o belirsizlik veya müphemiyet e, zamanla giderileceği için ve bir ihtilaf zuhur etmeyeceğinden dolayı e, Toki'den ev almakta bir sakınca olmadığını söylüyoruz.